1349 numaralı konu, İbni Mes'udun, sünnete uyun, bidat çıkarmayın, demesi ve Ebu Bekir ve Ömer'i sevme hakkında söyledikleri, Abdullah bin Mes'ud şöyle dedi, sünnete uyun, kendiliğinizden bir şey icat etmeyin, bu size kafidir.